Hicr Suresi Necm 196 Elif, Lam, Ra Bunlar kitabın ve apaçık açıklayıcı bir Kur'an'ın ayetleridir. Zaman zaman kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan kişiler, keşke Müslüman olsaydık temennisinde bulunacaklar. Böylece biz Kur'an'ı, Suçluların kalplerine sokarız. Bırak onları yesinler, yararlansınlar ve boş umut onları oyalasın. Ama onlar yakında bileceklerdir. Ve biz hiçbir memleketi bilinen bir kitabı olmaksızın değişime, yıkıma uğratmadık. Hiçbir ümmet süre sonunun önüne geçemez ve geciktiremez. Ve onlar... Ey kendisine öğüt, Kur'an indirilen kişi! Şüphesiz sen gizli güçlerce desteklenen deli birisin. Eğer doğrulardan isen, bize meleklerle gelmeliydin, dediler. Biz o doğal güçleri ancak hak ile indiririz. O vakitte onlar süre tanınanlardan olmazlar. Hiç kuşkusuz biz o öğüdü, Kur'an'ı biz indirdik. Biz ve kesinlikle biz onun için koruyucularız ve andolsun ki biz senden önce geçmiş topluluklara da elçiler gönderdik ve onlara herhangi bir elçi gelmeye görsün kesinlikle onunla alay ederlerdi. Onlar indirilen kitaba gönderilen elçiye inanmazlar. Oysa ki evvelkilerle ilgili yasamız, uygulamamız geçmiştir, size bildirilmiştir. Ve biz onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak da onlar oradan yukarı yükselseler bile kesinlikle gözlerimiz döndürüldü, bulandırıldı, aslında biz büyülenmiş bir topluluğuz diyeceklerdir. Necm 197 Andolsun biz gökte bir takım burçlar oluşturduk. Ve bakanlar için onu süsledik. Ve uzayı az da olsa vahye kulak veren, kendilerini aleyh sütunu takip edenler, roketlerle uzaya gidenler hariç tüm düşünce yetilerinden koruduk. Yeryüzünü de yaydık ve oraya sabit kazıklar, dağlar yerleştirdik. Ve yeryüzünde ölçülmüş her şeyden bitkiler bitirdik. Ve yeryüzünde sizin için, ve sizin rızıklandırmadığınız kimseler için geçim yollarını yaptık. Ve yeryüzünde sizin için bir takım geçim yolları ve sizin rızıklandırmadığınız kimseler yaptık. Ve her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Ve biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. Ve biz rüzgarları aşılayıcılar olarak gönderdik de, Gökten bir su indirip sizi onunla suladık. Suyu hazinelerde tutanlar, biriktirenler de siz değilsiniz. Ve yalnızca biz elbette diriltiriz ve biz öldürürüz. Ve biz son sahip olacaklarız. Ve and olsun ki biz sizlerden öne geçmek isteyenleri bilmişizdir. Ve and olsun ki biz geri kalmak isteyenleri de bilmişizdir. Ve şüphesiz senin Rabbin onları toplayacak olanın ta kendisidir. Şüphesiz o en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. En iyi bilendir. Necm 198. Ve andolsun ki biz insanı görünen, bilinen varlıkları çınlayan kilden, işlenebilen çamurdan halden hale giren bir maddeden oluşturduk. Ve canlı, görünmez varlıkları da daha önce en ince delikten bile geçebilen yakıcı bir esintinin ateşinden, engel tanımayan enerjiden oluşturmuştuk. Necim 199 Ve bir zamanlar Rabbin evrendeki güçlere ben kuru balçıktan şekil verilmiş, işlenebilen bir çamurdan bir beşer oluşturacağım. Ben ona biçim verdiğimde ve onu bilgilendirdiğimde siz hemen onun için teslimiyet gösterenler olarak yere kapanın demişti. Bunun üzerine iblis yani düşünce yetisi hariç meleklerin evrendeki güçlerin hepsi topluca boyun eğip teslimiyet gösterdiler. O boyun eğip teslimiyet gösterenlerle beraber olmaya karşı çıkıp yapmadı. Allah dedi ki, Ey iblis, ne oluyor sana da boyun eğip teslimiyet gösterenlerle olmuyorsun? İblis cevap olarak, Kuru balçıktan, şekil verilmiş, işlenebilen bir çamurdan oluşturduğun bir beşere boyun eğip teslimiyet göstermem için oluşturulmadım dedi. Allah, öyleyse oradan çık ''Sen artık kesinlikle kovulmuş, mahvolmuş birisin ve kesinlikle din ne kadar dışlanma sadece senin üzerindedir.'' dedi. İblis, ''Rabbim, öyleyse onların yeniden dirilecekleri güne kadar beni karşında tut, bana süre tanı.'' dedi. ''Allah, öyleyse sen kesinlikle bilinen vaktin gününe kadar karşıda tutulanlardansın.'' süre tanınanlardansın dedi. İblis dedi ki, Rabbim, sen beni insanları azdırmam için yarattığın nedenle kesinlikle bende yeryüzünde her şeyi onlara süsleyeceğim ve arıtılmış kulların hariç onların hepsini kesinlikle azdıracağım. Allah dedi ki, işte bu benim üzerime aldığım dosdoğru bir yoldur. Sana uyan azgınlardan başka, kullarımın üzerinde hiçbir zorlayıcı gücün yoktur. Şüphesiz ki onların hepsine vaat edilen yer de cehennemdir. Onun için yedi kapı vardır. O kapıların her biri için onlardan bir parça ayrılmıştır. Necm 200 Şüphesiz ki Allah'ın koruması altına giren kişiler cennetlerde ve pınarlardadır. Selametle, güven içinde oraya girin. Ve biz Allah'ın koruması altına girmiş kişilerin göğüslerindeki kinleri çıkarıp attık. Onlar kardeşler halinde yüz yüze sedirlere otururlar. Cennette kendilerine hiçbir yorgunluk dokunmaz. Onlar oradan çıkarılacak da değildir. Necm 201 Kullarıma hiç şüphesiz benim çok bağışlayıcı ve pek merhamet edicinin ta kendisi olduğumu... Benim azabımın da çok acıklı bir azabın ta kendisi olduğunu önemli haber ver. Ve kullarıma İbrahim'in misafirlerinden haber ver. Hani İbrahim'in misafirleri İbrahim'in yanına girdiler de selam demişlerdi. İbrahim, şüphesiz biz sizden korkanlarız demişti. İbrahim'in misafirleri korkmak. ''Şüphesiz biz sana bilgin bir oğul müjdediyoruz.'' dediler. İbrahim dedi ki, ''Bana ihtiyarlık gelmişken mi beni müjdediyorsunuz? Peki neye dayanarak beni müjdediyorsunuz?'' İbrahim'in misafirleri, ''Seni gerçekle müjdediyoruz. Ümidini kesenlerden olma.'' dediler. İbrahim dedi ki, ''Rabbimin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser?'' İbrahim, ey gönderilmiş elçiler, işiniz nedir dedi. Elçiler, şüphesiz biz suçlu bir topluma gönderildik. Ancak Lut ailesi müstesnadır. Şüphesiz biz, Lut'un karısı hariç onların hepsini kesinlikle kurtaracağız. Biz ayarladık. Şüphesiz o, kesinlikle geride kalanlardan, gözü arkada olanlardandır. Sonra elçiler Lut'un ailesine gelince Lut, doğrusu siz alışılmadık, kimliği belli olmayan bir toplumsunuz dedi. Elçiler dediler ki, tam tersine biz sana onların kuşku duyup durduğu şeyi getirdik ve sana gerçeği getirdik ve biz elbette doğru olanlarız. Hemen gecenin bir bölümünde aileni yola çıkar, sen de arkalarından izle. Ve sizden hiç kimse oyalanmasın, geride bırakılanları düşünmesin, emrolunduğunuz yere doğru geçin gidin. Ve biz Lut'a emri gerçekleştirdik. Şüphesiz sabaha çıkarken şunların arkaları kesilmiş olacaktır. Ve şehir halkı sevinerek geldiler. Lut, şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. O nedenle beni rüsva etmeyin. ''Ve Allah'ın koruması altına girin ve beni aşağılamayın.'' dedi. Onlar, ''Biz seni alemlerden, çevreyle ilişkilerden alıkoymamış mıydık?'' dediler. Lut, işte bunlar benim kızlarım. Eğer yapıcılarsanız.'' dedi. ''Sen ömründe bunlar gibi şehvet çılgınlığı içinde bocalayıp duran rezilleri hiç görmedin.'' ''Güneş doğarken...'' O korkunç çığlık onları yakalayıverdi. Böylece biz onların üstünü altı yaptık ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Şüphesiz bunda izden, imzadan anlayanlar, düşünen keskin anlayışlılar için kesinlikle alametler, göstergeler vardır. Ve şüphesiz Lut toplumunun bulunduğu şehir harabesi kesinlikle bir yol üzerinde durmaktadır. Şüphesiz ki bunda iman edenler için kesinlikle bir alamet, gösterge vardır. Eyke ashabı da kesinlikle şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselerdi de biz kendilerinden intikam aldık, yakalayıp cezalandırmak suretiyle adaleti yerine getirdik. İkisi de Eyke ve Lut toplumu açık bir yol üzerindedir. Andolsun ki hiç asabı da elçileri yalanladılar ve biz onlara ayetlerimizi, alametlerimizi, göstergelerimizi vermiştik de onlar onlardan yüz çeviriyorlardı ve onlar dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı derken onları da sabahleyin korkunç bir çığlık yakalı verdi. Böylece kazanmakta oldukları şeyler kendilerinden hiçbir şeyi savmadı. Necm 202 Ve biz gökleri, yeryüzünü ve aralarındaki şeyleri ancak hak, gerçek ile oluşturduk. Ve elbette ki o kıyamet kesinlikle kopacaktır. Şimdi sen aldırış etme ve güzel muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla oluşturandır, ve iyi bilendir. Andolsun ki biz sana katmerli katmerli nice nimetleri ve büyük Kur'anı verdik. Sakın onlardan bazı kimselere verip de kendilerini onunla yararlandırdığımız şeylere mal ve servette heveslenip gözlerini dikme. Onlar hakkında üzülme de. Sen kanatlarını müminler için indir. Ve ''Şüphesiz ben apaçık bir uyarıcının ta kendisiyim.'' de. ''Şimdi sen emrolunmakta olduğun şeyleri açıkça bildir ve ortak koşanlardan mesafelen. Şüphesiz ki biz Allah ile birlikte başkasını ilah edinen şu alay eden kimselere karşı sana yeteriz. Artık onlar yakında bileceklerdir.'' ''Andolsun... Biz biliyoruz ki kesinlikle onların söylediklerine senin göğsün daralıyor. O halde sana yakin yani kesin bilgi gelmesi için Rabbinin övgüsüyle birlikte noksan sıfatlardan arındır, boyun eğip teslimiyet gösterenlerden ol ve Rabbine kulluk et.